Sor, de, miyim? Büyük ayı, küçük ayı, kutu yıl e, bir yıldız ha. Bir kere bu. daha gelmiş, şimdi geri gelmişken tekrar açalım. Bir de böyle üç tane yan yana var. Bir tanesi ortadakinin yanında da var bir tane. Çok sönük. Şimdi, şimdi bakın. Biliyorsunuz. On büyük, hepsi adı var. Hepsi adı var. Eee şimdi o büyük ayı, dediğimiz gibi, yedi tane büyük yıldız, onları yıldız, bir tencere şeklinde şöyle, yani hmm. sıramızı şey. tencere şeklinde. Bu <gülüyor> evet, küçük, evet. küçük ayı da, onu Araplar, yine, bir nebduk bey, bir nebduk bey, asker denildi. Bu küçük daha sönük ve tam ters yönde, <gülüyor> Küçük ayının en son külbünün en sondaki yıldız ve yani Büyük ayının tenceresinin ucuna şöyle, ona tencere mesela 5-6 yıldızda. Tepek orada or or or kütüldürdürdü. Evet. Şimdi yani bunun içinde daha küçük, bin, binlerce yıldız vardır. Evet. Teleskopta vardır ama. Evet, teleskop binlerce yıldız görürsün Tabii çıplak gördüm. Ama annesini seçemezsiniz. Evet, evet, şey şey biz gerçekleşeceğimiz değil. Öyle gözler zerre görür ve güneşe müşahede etmesin. Böyle gözler ki, zerre görür. Ama yani, demek insan gözündeki şeyi görürsün de, hani, hı hı. yedi bir hı hı. saman çöpünü, kendine koca bir şey görmesin. Hı hı. Yani başkasının küçük kusuru görürsün de, kendine büyük kusura görmesin. Heri olmakla beraber Allah'ın lütuf ve keriminden ümit kesilir. Yani bir gün bu Allah'ın lütbüne maruz kalıyorsun, buna sana da kısmı bulur, ee, ümidini kesme. kesmek. Zaten e, Allah'tan da ümit hiçbir zaman kesilmez. Yanlarından geçeceklerim onlar nevalesiz aç kalmış iken bu ağaçlardan dökülen olgun meyvelerini göremiyorlardı. İlahi bu nasıl bir sihirler? Meyveler yere dökülüyor. Ama onlar meyve dönüyorlar. Aç. Aç kalıyorlar o meyveleri. Ama ne? O alimler gülgülerini saçıyor Fakat Ovan denilen o öküz kısmı, <gülüyor> <gülüyor> o bilgilerden faydalanamıyor. Buradaki ağaçlardan maksat alimler ve ariflerdir. Meyveler onların sözleri, kervanlar şeriat ve tarikat salihleridir insanlarla. İşte o salihler cennet ağaçları demek olan o alimler, alifleri görmemiz lazım. Değil, kelimden, keceden gölgelik yapmaya, yani alim taslaklarından, bu mukalitlerinden istifade etmeye kalkışırlar. Şöyle bir numaralı doktor alimdir o da, bir de şuradaki falçadan ümit ederler. Yani, maliyet ve hakikat ve deşne oldukları halde, bunlara avzu ettikleri halde onların meyveler mezhebesindeki yüksek bloklarından istifade etmezler. Yani, <gülüyor> Birilerin, ağrı bilginlerin, bilgilerin, hatta daha aşağıya öğretmenlerimiz hocalarımızın, öğretmenlerimizin sürdüğüne ise, başkası, adamlar, bilgiler, edinmeyen halkları, doktorun yüzde aklına bakmayız, gidiyoruz sokaraten bir yer, oradan, halk, halk ilacı alırız. Ona da faydalı ama unutulmuş, aradaki zaman geçmiş şey değişmiş, kapımı değişmiş. Halk, türmüş elmayı kapabilmek için birbirine girer ve onu çiğner de boğazın kuru kalır. O ağaçlardaki çiçeklerin her yaprağı dallar üstünde ne olurdu? Bizi kıyısaladı derlerdi, ya yani ben burada bakın meyveyim. Gelin beni yiyin. Yok. o deri oradaki kumdaki şeyleri köketmeceği bir şey yerlerdi. Ey meybat halklar, bahtı olmayan halk bizim tarafımıza gelin de diye her araçtan ses gelir. Her alimden ses bana gel, bana gel. <Gülüyor> hasan Nazif dedemiz der ki Rahmetullah Ali, Fahret'in dedenen babası, büyük hastanetler. Eğer kestilme e, yoldan ilim yolu bulmak istersen gel, gel Dadif'i ve Mevlevi'dendir. <Gülüyor> ve mevlevi kapısından yani mevlîvi kapısından gir de elmeğin falan sayılır. Şurada da bu Fakat Allah'tan âşeban biz onların gözlerini bağladık. Hayır, onlar için sığınacak yer yoktur diyenilerdir. Allah da ağaçlara diyor ki, boşuna bağırmayın, yahu. Onlar sana duymazlar, görmezler. Onlar kulakları sarar, gözlerken görür. Sen boşuna bağırma. O halde ki, sen avamla uğraşma. Onlar sana dermezler. Onların kendi yolları vardı oraya. Başka yetti. Senin sesi çok çıkmıyor. Ne Ya yolda tadı? Sen de sizi Sûrede kıyamette, şöyle bir ayetleri var, o gün insan diyecektir ki, yani kıyamet günü, diyecektir ki, Hı. kaçacak yer nerede? Her, her, Hayır, kaçacak ve sürecek hiçbir yer yoktur. O gün herkesin duracağı yer ancak rahdın huzurudur. Ya kurtulacak yer orası. Eğer onlara birisi bu tarafa gittirin de şu aşağıdan yani evliyallah'dan mevzu açıyor, saadet değişini değişini almak. Eğer onları birisi bu tarafa gittirin de şu aşağıdan ağaçlardı dedi beniyle, yani evliyadan saadet değişinimi saadet almak onlardan rahat edin. Hepsi de derler ki, bu miskin, sarhoş, ilahi takdirle çıldırmış. Onlara aptal diyorlar, o av avam tabakası, o çağıran ağaçlara. Bunlar aptal diyorlar, aslında çıldırmış bunlar. Hoş geldin, <Gülüyor> gitmiş. Bu miskinlerin beyiniz sona gelmez ölya ve rujazet de soğan gibi çürümüş derler. O ona kandıranlar, işte aptallar grubu, o ağaçlar arada ağaçların binlerini seviyorlar. Onların beyni artık çürümüş, soğan gibi çürümüş. Onlar gitmeyin, ona sizi işte kandırır. Niye varlar? Bu se beyti de bir de var burada. Evliyeyi. Bakın burası çok mu çok ya, Evliya'yı tanımak Enbiya'yı bilmekten güçtür, Enbiya peygamber. Hı. Evliya'yı tanımak Peygamber'i bilmekten daha güçtür, Hı. Peygamber, peygamberi bilir. Çünkü Peygamberler davete memur. Allah onlara davet et, bir de onlar eline bir silah verdir de, munce göster. elde munce çıkanlara bak. Me'mur der. Onun için taraft terapiyle iyileşen me'mur ve mekus olduğunu haber vererler. Sen peygambersen halkı ihtiardan me'mursun. mecbursun buç burada. Evliya ise ferdidir. Bir evliyanın veliliğini tanımasan da değilse mutlaka bilentiğe tanıyacağız. O kimsinin eee mucizeleriyle ispat edildi. Allah onların mucize göstermek e, kabiliyetini vermişti. Velileri veliler eee tanıtmak mecburiyetinde değiller. Onların onların şey göstermek, olağan sahla göstermek imkanı vardır ama eee göstermezler göstermez sonunda değildir. Ama peygamber, peygamber İslam için şey gösterecektir, muzeyi gösterecektir. Ondan dolayı velayetlerini ishar etmezler, nefesine çıkartmazlar. Hele onların bir mesturun kısmı vardır ki, benim velilerim, kutbelerimin, ayet 20'dir bu, benim velilerim hatihası kusiymiş kadar. Benim verilerim, kutbelerimin yani semavan altında gezi Onları benden başka kimse bilmez. Allah verilerini saklıyor. Bu kilit altında tutmuyor ama kilitten daha mukayen bir yerde tutuyor. Kimisini öyle yara, yara yaratıyor ki, burnu bir karşı yana yanına bir salakta varıyorsun. Yanına sokmuyor, onu böyle ama veri, veri, zengin. Korun kadar zengin, onu, onu Allah öyle gizliyor. Kimisi fakir, neyse sokakta dirence, onu da öyle gösteriyor. Fakir, ya, ne olacak falan öyle. Böyle, Allah'ın gereği Allah gizlilikleri altında tanımayacak şekilde Allah onları gösteriyor. Hazreti davul, peygamberli ama, yani en zengin insanlar bir Hazreti Müktü zengin. Oysine doluydu, Kayganlar. Allah onları gösterdi aynı şekilde gene gösterdi. Onlar benden başka onları benden başka kimse bilmez. Pas kusuz iz o izsiz diye kirama Allah'tan başka kimse tanımaz. yok ya bunlar tanımaz işte Onları tanımayı pek istemezler. Fakat bu adama yine de tanıyanlar çıktığı için de bir anda dönüyorum. Halkı evliallah nezdine davet eden kimse taaccüp ederek der ki, şaşkınlıkta, merak ettim, şaşkınlıkta. şaşkınlıkta der ki, ''Ya Rabbi, halkın gözündeki bu perde ve düşmüş oldukları bu perayet nedir?'' O, Allah sevgilisi olan olsa hal ya yarabbim bunlar bu hal, böyle, hiçbir şey haberleri yok. Niye bunlar böyle? Şaşırıyorlar haline. Türlü türlü halk, yüzlerce <gülüyor> akıl ve rey ile beraber evliyalar tarafına gidemiyorlar. Allah o mühlü basmış, niye basmış bilemem basmık tereçil yapmışlar. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de böyle için buyurur ki onların gözleri vardır. Gözlerini göremezler. Bakar körler vardır ya. Görürler ama bakarlar mı görmezler. Yani Allah onların kalplerini ve kulaklarını Gözlerin gözlerini perde vardır. Hakikati Göremezler ve onlar için büyük bir azap mukareyedir mutlaka, o azabı çekecekler. Gözünü görüyor, kulakta da iş gidiyor ama duymuyor. Duymak başka, işitmek başkadır. Hı. Bakmak başka, görmek başkadır. Demin bahsettim ya, bir öküz arabanın geldiğini görür, çarptı azaldır, ona bakar. Onun derken çarptacağını ifade etmez mühür <gülüyor> ol, Avakir Çarp'ı öl gider ama, öldürmeyen takya varmışlar. Halkın akıllı ve hep birden inkara düşmüşler. Onların bu azgınlığına, bu isyanına bakıyorum da, süperleniyorum. Ben mi deli ve şaşkın oldum, şeytan başıma bir şey buldu. Bu haline bakma hakkı aldı. Ne kadar ben şey dayanmayan Ama gören yok, aldıyan yok. Ee, bundan hakikaten şeytan benim başıma bir şey taş bulu der. Ben öyle görüyorum diyor. Deku ki beyatta Hazreti Pir. Ee, Rüya mı, hayal mı görüyorum diye her laksa gözlerimi kavuşturuyorum. Fakat bu nasıl ya, ben işte ağaçların yanına gidiyorum ve yemişlerde görüyorum. O halde nasıl olurdu onları tasdik etmem? Burada mevzu evet. değişiyor. Şimdi kendisi anlatıyor. Kendisi iyi ya, gidiyor onlar evli olduğunu Onlardan, yani değil, biliyor Onlardan öğrendikleri öğreneceğine kadar Onların neden bu haberi bakmıyor? Sonra <gülüyor> mümküllere bakıyorum. Yani onları görmeyenleri, inkar edene bakıyorum. Ki bu bir, bir, bir bahçesinden haberleri bile bu velilerin olduğu bu kuluktan, bu, insanlardan, halkın, avamın hiç haberi bile yok. Şaşıyor onlara. Onlar son derece fakül ve ihtiyaç içinde ve görüm korup için can feda edecek derecede olduklar halde yani son derece fakirler en yani birbirini yiyecek derecede fakirler ama o ağaçların meybalarını için yiyemiyorlar. Bir ağaç yapının ihtiyacı ve hırsıyla soğuk bir ağaç çekerken yani bir ağaç yakın yiyecek kadarlar de düşmüş bir meyveyi bir meyveyi de yiyecek kadar düşürdü. Fakat o küçücük meyveyi yemiyor. Onun için de o çürük meyveye ah diye şey şey diyebilsen ama yani taze meyve var. o yemiyor, yemiyorum. bu o bir diye Bilgi var, insanlar var, mettep, medrese var, onları görmüyorlar da gidip işte kendi o basit hayatlarına geçiyorlar Çünkü onlara izin yok, izin yok. Enes var, sağ ol. Sağ olasın. Biraz <gülüyor> şey. yeter, yeter. Eyvallah. Eyvallah. <gülüyor> bu halkın milyonlarcası o ağaçlardan ve o meyvelerden kaçmaktadır dilinden, irfandan, onları verecek insanlardan kaçıyor <gülüyor> tekrar diyorum ki Acaba ben kendimde değil miyim? Acaba bir hayal dağlam olmuşum. Ya böyle şu olur mu Allah aşkına? derya var ama halk gitmiyor O pislik içerisinde Dikkat et ki hatta izleyite esteturili Nazmi Kerim'ini ezunni enihun kadif kedibu biberenciye kadar oku. O da aşağıda vermiş. Kur'an-ı Kerim'de mi? Sure Yusuf'ta 110. ayet. Kesinlikle. Peygamberler müşrik ve kafirlerin imanından meyus olunca ve kendilerinin kafirler tarafından kezip bulunduğunu zannetince onlara bizim yardımımız gelmiş, dilediklerimiz kurtuluşa erdirilmiştir. Günahkârlar dik duruğundan azabımız asla dindirmeyecektir ayeti kerimesi işaret vardır. Yani şimdi peygamberin peygamberin o teknikleri gibi ona azap veriyorlar. Peygamberler ne yapacağını çözmüşler. Hepsi terapi. Bunları takip ederse bizim peygamberçe peygamber Peygamberliğimize inatından diye. Onun gene olacaklar. Allah diyor ki, bunlar e, bu azaptan kurtulamayacaklar o halk için. Bunlar azaptan kurtulamayacaklar. Hazreti Mevyan'a bu ayetin mealini nazman nazmen beyan ediyor. Diyor ki, dalalet, yani içyah yerli, aptal yok. Eşyasının inkarda birleşmelerinden Peygamberlerin ruhu şüpheye düşmüştü. Yani o cahil halk onlara öyle bir eleşkıya el, el diyor. Sade cahil olmakta kalmıyorlar. Bir de cahiliklerden dolayı kötülük yapıyorlar her tarafa. İşin kötülüğü tarafı olması lazım. eşyasının inkârda birleşmelerinde peygamberlerin ruhu şüpheye düşmüştü. Hatta kendilerine dayış artık şüpheye bakıyordu. Ben peygamberim. Benim sözüm sözü niye tutumluyum? Derken de e, şeye düşüyorlardı. Şek ve şüpheden sonra Şek şüpheden çok daha kuvvetli bir Şek. Ama reddetti. Dikareti. Şek ve şüpheden sonra onların bizim yardımımız onlara bizim yardımımız geldi. Ey sen o mümkürleri terke can ağacına çık. Yani evli hizmetinde bulun. Bu şükürden daha kuvvetli. Bu şükürden Yani evliyaların hizmetinden bulun. Onların meyvelerinden ye ve nasibi olanlara ve her lasta sihir öğrenilere verip yedir. Bu sihir niye böyle? onların meyvelerinden ye ve nasibi olanlara e, hella ise sihir öğrenilere verip yedir. Halk derler ki, bizi davet edenlerin sesi nedir, beni içindir. Sahne'de bir araç var. E, bakayım mesela, öyle, 47, 28. Halk diyeceği ki, e, e, Ey acep, madem ki sahra, ağaçların ve meyveden... Ama kaç o yirmi Şu çok azalıyorsunuz. Yirmi sekiz. Bu Siz Sihirli mi? Sihirli Sihirli mi? Sihirli miyemiyorsunuz? mi? Evet. Yirmi yirmi sekiz haki. Öyle miyemiyorsunuz? Ama ona baktım o. Ve kimseye ver Her adam her dem her, her lastik diye öğreticilik vardır. Öyle sihir öğreticilik göstereyim. Sihir yok. Sihir yok. Nasıl tuturum. O şeceri meyvenin, o şecerin şe şe şe şe şe evinin hmm. meyve marifinden ve bu rızkı maneviyeden nasibi Olanlara da ver, o şişiş, eceli de her den ve her lanza her bir müdür sadıka, sihir öğretecek vardır ki Onlar öğrendikleri sihir ve ehli gaflet, gaflete sihir yaparlar ve o sihirle de insanı tarafına cevap ve bu tarafa gelin Bu Buradaki sihir pozitif bir anlayış, yani, e, kötü bir değil. O, o yola gelmeyene sihir yap da bu tarafa gelsinler. Oradaki sihir, e, şey, e, kötü bir alemde değil. İyiliği payasındadır. Bunlar. Sizin yakınızda bağ ve sohfa var diyorlar. O çılgınların bu sözlerinden şaşırdık. Pardon. Hat derler ki bizi davet edenlerin sesi nedir beni içindir. Sahrada ne ağaç var, ne de meyva. Dediye o oh, kişi görmiyorlar. Davet edenler ama sen boşuna da bu da ne meyvaba ne ağaç var diyor. Görmüyoruz ki o bunun şeydeni davet edeni yalan söylüyorlar. Sizin yakınınızda be bab ve var diyorlar o çılgınların bu sözler şüphesinde o alimler diyor ki ya bak sizin yanınızda aa şimdi bağırıp var gidip orada yiyin hayır yok bak, siz sızma sızma sızma sızma atmasınız, böyle bir şey yok, yok bak, ki siz çılgınların bu sözlerinden şaşırt diye bir şey yok ama söz meyince söz etmemişte. Gözlerince göstermiyor. Gözümüzü ya bakıyoruz ki burada bağ yok değil. Gözümüzün önüne bakıyor ne ağaçları görüyorlar. Gördüğümüz ya boş bir yer, bir yoldur. Oradaki ağaç, yani ağaç denen meyva denen alimlere verileri yol gösteren görmüyorlar. Mehu de yere bu kadar uzun dedikodu. Acaba nasıl olur? eğer bahsettiğiniz ağaçlar mevcut ise nerededir? Gözünün önünde işte. Evlilalar hakkında halkın telakkesi üç türlüdür. Meliler üç, üç türlüymüş. Bir kısmı evliyayı külliyen, inkar eder. Yani halkın bir kısmı, belirleri reddeder, böyle bir şey yok diyorlar. Bunlar tevhid-i mahrum olan yürüttür. Allah'ın yardımından mahrum olan kısımlar, hakkın e, evliyalah belirleri reddeder, böyle bir şey Bir kısmı eski zamanlardaki evliyanın kerametini tasdik eden, kendi zamandaki belirleri planlasın. Nasıl büyük belirler vardı. E, Şimdi de beli var ama görünmüyor. Allah ben kopyamı aldım. Beli var. Eline sesi belirir mi? Hiç, hiç azalmaz. Eline sesi belirir. Hiçciz hiç azalmaz. Hiç değişmez. Üçüncü kısım ise şey, kerameti evleye taslak etmekle beraber zamanında muayyen bir beliyi kabul etti. Evet, belilerin kelameti vardı ama şimdi o kelameti gösterecek beni ne edecek diye bugünkü verilere Allah beni yapacak kulağını bilir ama saklar. Saklar. Şimdi üç kadar bir kesim demir, nemiyatı da güzel. Yegen işte o bahariye'de yakılıyorduk. Parkın yani, dibi yakalandı orda <gülüyor> O o şakitin vardı. Benimle gelmedi. Bu şekil yapmış gösteri. sizi sorunca okudu. Gerçeği itse şöyle. Eee o herhalde benim çok üzüldüğüm falan ki, yani geldi e, dinle maçları Elif el, el, Sultan'a kalan evet. O ne dedi? O da de bizim meydanımız, Bekçik. O da Bekçik kıyındı. Evet. Geldi bizim meydanımız dedi, o bizim dedi. İşte o, nakli yaptık ama üzüldüm. Yani, Şiirleri okuyup da konuyu o halde gelince bir oldu. Sofarinde de direkt başında. Var de